1296, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, ticarette kar ettim, diyen adama, Kur'an'ı öğrenmesini tavsiye etmesi, evet, bir kişi Hazreti Peygamber'e gelip, ey Allah'ın Resulü, ben falan kabilenin hissesini satın aldım, onu satarak şu kadar kar ettim, dedi, Hazreti Peygamber, sana ondan daha fazla kar getireni haber vereyim mi, dedi, o da, böyle bir şey var mıdır, ya Resulullah, deyince, Hazreti Peygamber, evet, bir kişi 10 ayeti öğrenirse, onun karı daha fazla buyurdu bunun üzerine bu kişi gitti on ayeti öğrendi ve gelip Rasulullah'a haber verdi.